Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zamanın şartı. Belirsiz geçmiş zamanın şartı, konuşan kimsenin, Mişli geçmiş zamanla ilgili bir eylemi başka bir eylemin ya da eylemlerin yapılmasına gerçek şart olarak gösterdiğini anlatan biçimdir. Ünlü uyumuna göre sağ veya se eki getirilerek yapılır. Bir işin yapılıp yapılmadığının belli olmadığı durumlarda kullanılır. Örneğin Konağın sahipleri gelmişse pencereleri açık olur. Randevu almışsa içeri girebilirmiş. Yemek pişmişse Ocağı söndürüver ama eğer pişmemişse kısık ateşte biraz daha dursun. Son kuşlar da geçip gitmişlerse ufuktan ve çiçekler bükmüşse boyunlarını dalgın dalgın bil ki ölüm saati gelmiştir. Şimdi yapacağımız konuşmayı belirsiz geçmiş zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Eski Yerler Günaydın Zeynep. Nasılsın? Teşekkür ederim Ali. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Dışarıda yağmur yağıyormuş ama ben biraz dolaşmayı istiyorum. Sen de benimle dolaşmayı ister misin? Olabilir ama yerler çamur olmuşsa nasıl dolaşacağız? Haklısın. Eğer yerler yürünemeyecek gibi olmuşsa kapalı bir yerde oturur bir şeyler içeriz. Ne dersin? Çok iyi olur. Ben de yağmurda gezmeyi severim. Hemen Eda'ya da haber vereyim. Eğer uyanmışsa o da bizimle gelsin. Ancak evdekiler hala kalkmamışsa ayıp olur. Cep telefonundan arayalım istersen. Bir de Emel'e ödevimizi teslim edip etmediğini sorar mısın? Bana haber verirse çok sevinirim. Elbette sorarım. Sana teslim etmiş de mi haber versin yoksa teslim etmemiş de mi? Hocaya ödevi vermişse de vermemişse de bana haber vermesini rica eder misin? Tamam ben söylerim. O halde biz de iki saat sonra hala kapanmamışsa her zaman gittiğimiz pastanede buluşalım. Maalesef o pastane kapanmış diye duydum. Son zamanlarda müşterisi epey azalmış diyorlar. Olabilir. Çünkü satış yapılmamışsa kapatmaktan başka yapılacak hiçbir şeyleri kalmamıştır. Biz de o civarlarda açık neresi kalmışsa oraya gideriz. Ben eski mahallemizi çok özledim. Tamam. Hatta eski parkımız yıkılmamışsa orada da oyun oynarız. İki saat sonra orada görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki belirsiz geçmiş zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Yerler çamur olmuşsa nasıl dolaşacağız? Eğer uyanmışsa o da bizimle gelsin. Evdekiler hala kalkmamışsa ayıp olur. Sana teslim etmişse mi haber versin yoksa teslim etmemişse mi? Hocaya ödevi vermişse de vermemişse de bana haber vermesini rica eder misin? Hala kapanmamışsa her zaman gittiğimiz pastanede buluşalım. Biz de o civarlarda açık neresi kalmışsa oraya gideriz. Hatta eski parkımız yıkılmamışsa orada da oyun oynarız. Sevmişsen bir kere Bir kere inanmışsan bir şeye Ve bir kere kaybedilmişse güvenin Bir daha tekrar kazanılmaz asla Kaderim demişsen bir insana Ve o kadere bir kere inanmışsan inancın yıkılmışsa Güvensizlik bir kere daha kaplamıştır bütün ruhunu Ve ne yaparsan yap Kurtulamazsın ondan. Bir kere kırılmışsa bindiğin dal ve bir kere kanamışsa dizin ve sen yaranın iyileşmesini beklemeden sürekli oynamışsan yaranın kabuğuyla bir daha çıkamazsın hiçbir dala. Tuz basmışsan o kapanmaz yaranın üstüne, bir daha canını acıtmışsa bu hayat tekrar inanmakta zorluk çekmişsen eğer inancını yitirmişsindir mutlaka. Bir kere gitmişse beklenen gelmez bir daha. Senin geldiğini sandığın şey aslında umutsuzluğunun seraplarıdır. Ve sen bir kere gerçek sanıp o seraba inanmışsan ve onun serap olduğu gerçeği yüzüne tokat gibi inmişse ne yaparsan yap, serap da olsa, gerçek de olsa hiçbir şeye inanamazsın. İşte o an umutlarının yıkıldığı andır. Hayaller kurulmuşsa, Gelecek günler için ve gerçekleşmemişse bu hülyalar, kalbinin en derin köşelerinde kalmışsa ve sen hala isyan etmemişsen bu hayata, hayat da sana bir gün gülecektir elbet. Bir kere alınmışsa oyuncağın elinden, Oyuncakları elinden alınmayanlara, oyuncaklarından ayrılmayanlara özlemle belki biraz da buruk bakarsın. Boynun bükülmüşse ve heyecanla izliyorsan elinde oyuncağı olanları, ağlamamak için direnmişsen bir kere daha kuru bir iç geçirişten başka bir şey gelmez elinden. Bir kere umutlanmışsan ve ummuşsan bir şeyleri, umudun bırakmamışsa yakanı ne âlâ. Yok sen bırakmışsan umudun peşine, bir daha umamazsın. Bir kere düşmüşse içine ateş kor gibi ve küllerini dahi saklamayı tercih etmişsen, içinin ateşi artık seni ele geçirmiştir. Artık sen bu ateşi değil, ateş seni yönlendirecektir. Bir gün rüzgarlar savurmuşsa bu külleri enginlere doğru, yelken açmışsan yeni bir maceraya, göze almışsındır yeni küllere ev sahipliği yapmayı. Ve bir kere sevmişsen, bir kere açmışsan kalbini sonuna kadar, sevgiliyi masumca saklamışsan yüreğinde, bütün kötülüklerden arındırmışsan kalbini, yeni doğan bir bebek gibi tertemiz ve safsa ruhun, bu ruhu o sevgiliyle kaplamışsan, kapatmışsan bütün kapılarını başkalarına karşı, demek ki bir zaman sonra yalnız kalmayı göze almışsındır. Ve neden sonra bir gün bir başına kalmışsan, Verdiğin tavizlerden pişmansan, yeniden umuda sarılmanın tam zamanıdır. Çünkü sevmişsindir bir kere. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zamanın şartıydı. Konuyu bir kez daha tekrarlayacak olursak, belirsiz geçmiş zamanın şartı,